アハハハハハハハハハハハハハハハ ا ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ ل ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ ه ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ ل ハハハハハハハハハ ه ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ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 النار و ب ع い」「おしゃ ت な م, م, م, م, م ك ا し د れな ت ر م し ل س ل ا م ع し ي ك م さ ر ح م ة ا な ل ه وبركاته Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İmam Bukhari, rahimuhullah'ın, Allah Rasulü Aleyhisselatüssalam'ın ahlak hadislerini bir araya getirdiği el-Adabul Mufid adlı dersimize devam ediyoruz. Bugün itibariyle 429 numaralı hadisimize ulaştık. Elhamdülillah. Evet. 429 <gülüyor> Müslümana söylemek fasıklıktır. Sa'd İbni Malik radiyallahu anh'tan babasından rivayet ettiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümana söylemek fasıklıktır. Allah'ın iddiat sınırından çıkmaktır. Evet. Bu bir adet sonra gelecek. Orada şerh edelim. Evet 430 Enes Arzulman şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kötü ve çirkin söz söylemezdi. Lanet okumazdı. Ve sövücü de değildi. Öfkeli olduğu zaman şöyle derdi. Ona ne oluyor? Anlı toprak bulası. Evet. Enes radıyallahu anhu Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ahlakını vasfederken ki biliyorsunuz Enes radıyallahu anhu Allah Resulü aleyhissalatu vesselama ki kendisi アラスールアレイサラトウサラムン、イスメッカール。アラスールアレイサラトウサラムメディネガディザマン、ハルケスケネスネビルシェールヘディエットミッシュ。アラールアレイサラトウサラトウサラムン、アラスールアレイサラトウサラトウサラムン、アラスールアレイサラトウサラム、アゲティエット Ve ey Allah'ın Resulü bu senin hizmetkarın olsun diyerek onun hizmetine vermiştir. Enes radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatu vesselama on yıl boyunca hizmet etmiştir. Yani Medine'ye hicretinden ta ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam vefat edene kadar Allah Resulüne hizmet etmiştir. Ki bir rivayette. Diyor ki Enes radıyallahu anhu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hiçbir zaman beni bir şeyle görevlendirdiğinde ve ben o işi yapmadığımda niye bu işi yapmadın? Veya bir işi yaptığımda niye şöyle yapmadın? Böyle yapsaydın ya demedi diyor. Ve ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın elinden daha yumuşak ne bir ipeğe ne de başka bir kumaşa dokunmadım diyor Enes radıyallahu anhu. Ve yine Böyle bir rivayette Enesrâdî Allah an Allah Rasûlü aleyhissalâtu vesselâmın ahlakını vâsfe derken diyor ki, "Lâm yekun Rasûlullahı sallallahu aleyhi ve sallam fâhishen, vâla la'ânan vâla sabbaban." Allah Rasûlü aleyhissalâtu vesselâm fâhish, yani sözünde ve amelinde kötü olan bir şey yoktu diyor. Ne söz olarak, dil olarak kötü konuşurdu, ne de amel olarak herhangi bir kötülük sahibi değildi Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşlerim, burada、e, fahish kelimesi birçok kereler zina manasına gelen fuhuş manasına kullanılmışsa da bu her kötü hasledin adı. Fuhşiyat, fahşiyat olarak isimlendirilmiştir. Burada da Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne sözünde ne de amelinde kötü olan birisi değildi. Yani dilinden, haktan başka bir şey çıkmazdı ve insanların kalbini kıracak da bir söz ya da davranışta bulunmazdı. Herhangi bir kötü düşünceye ne söz olarak ne de bulamazdı. アメ aleyhissalatu v e s s デ l a m ı n lanet ettiği Hayatı boyunca çok az görülmüştür sa kardeşlerim bir veya ikiyi geçmez ki sadece Abu Cehil, Abu Lehep gibi kafirler, kafirlerin başları kâbe'de oturmuşlar. Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam tam secdede halindeyken orada kafirlerin başları altı yedi kişi gitmişler. Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam secdedeyken o mübarek kafasının üzerine yeni deve, kesilmiş bir deve işkembesini koyarak alay etmişlerdi. Allah Rasulü Aleyhisselatuhissemam o halde kalmaya devam ediyor. Ta ki Hazreti Fatima aradığı Allah ona daha küçük bir kızken hemen babasının yanına geliyor, kâveden secdeden babasının üzerinden o işkembiyi alıyor. Allah Rasulü Aleyhisselatuhissemam namazını tamamladıktan sonra. Orada bulunan yedi azılı kafire, Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi kafirlere, orada tek tek ismiyle lanet ediyor. Ama bunun dışında, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, lanet edici değildi kardeşlerim. Sahabe, Allah Resulü aleyhissalatu vesselama gelip, Ey Allah'ın Resulü, falanca kavme lanet et. Lanet oku, beddua et. Çünkü onlar, Allah'a ve Rasulüne eziyet eden kimselerdir denildiğinde Allah Ressamü Aleyhisselatü Vesselam ben laanet edici olarak gönderilmedim. Bilakis ben alemlere rahmet olarak gönderildim. Buyurmuş ve o kavmin kendilerine Müslüman olarak gelmesi için dua etmiş. Yani Allahım o kavmi bize Müslümanlar olarak teslim olmuş olarak bize getir diye dua etmiş. Allah da onların hidayetine hidayet etmiş. Ve o kavim de Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam'a teslim olmuş Müslüman olarak gelmişlerdir. Bunun dışında kim böyle bir niyetle geldiyse Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi Vesselam ben lanet edil olarak gönderilmedim, birakis ben alemlere rahmet olarak gönderildim diyerek her zaman bet doa değil lanet değil dua etmiştir. Namikon Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam faaşan ve la lanan ve la sebbaban ve yine Allah Rasulu Aleyhisselatu vesselam kötü fiil ve davranışta bulunan birisi değildi. Çokça lanet eden birisi değildi ve yine Allah Rasulu Aleyhisselatu vesselam insanlara sönen veya onların özleri hakkında konuşan bir kimse de değildi diyor enes radıyallahu anhum. Allah Rasulu Aleyhisselatu vesselam daha önceki rivayetlerde de geçtiği gibi. şaka bile olsa yalan söylemeyen birisiydi kardeşlerim. Bırakın kötü söz söylemeyi veya birilerinin ayıbı, birilerinin ırzı, namusu veya birilerine sövmek bir kenara bırakın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o mübarek dilinden kötü söz hiçbir zaman sudur etmemiştir kardeşlerim. Ve sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü sen bizimle bazen şakalaşıyorsun dediklerinde Ben şaka bile olsa yalan söylemem. Bu dilden, bu ağızdan, haktan başkası çıkmaz demiştir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kâne yekûle indel mu'tibah. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, öfkelendiği zaman. Ne derdi? Ki o da bir insandı. Kardeşlerim, Medine'deyken bir hocamız bize bir şey anlattı. Dedi ki bugün Mesihinebevinin Kasım isminde bir şeyi var, imamı var. Hakikaten genç ve güzel sesi olan bir imam. Kasım isminde, Allah razı olsun Kasım kardeşimiz gibi. Yani Allah hamdü olsun arkasında namaz kılmak da nasip olduğu genç birisi, güzel de bir sesi var, güzel kravatı var. Hocamız dedi ki. annesi ona her öfkelendiğinde, her sinirlendiğinde kötü sözlerine dermiş ki oğlum Allah seni Mesid-i Nebveyi imam yapsın diye güya kendin cani anneler hep bet doa eder ya o da hep böyle doa edermiş öfkelendiğinde bile ve Allah Azze ve Celle de o annenin duyasını kabul etmiş ve oğlu kasın ne olmuş Allah Mesid-i Nebveyi gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mihrabında ve minberinde namaz kıldırıp hutbe verme şerefine nail kılmış kardeşlerim. Maalesef bugün özellikle anneler, babalar veya kardeşler birbirlerine öfkelendikleri zaman maalesef olunmayacak sözlerle ne yapıyorlar? Lanet ediyorlar, beddua ediyorlar. Sakın diyor Allah Resulü Vesselam çocuklarınıza beddua etmeyin. Neden? Allah Azze ve Celle'nin Duaların kabul edildiği bir saate dek gelir de Allah kabul eder de siz bunun altından kalkamazsınız diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir anne çocuğuna ne kadar öfkelenirse öfkelensin en azından yavrum kızım oğlum ne diyebilir Allah seni ıslahetsin diyebilir. Bet dua etmek yerine. ıslah olsa ne yapar? Hem senin için daha hayırlı hem de yavrum için daha hayırlıdır. Ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bizim gibi bir insandı. O da、e, hoşnut olurdu. O da öfkelenirdi. Ve Enes diyor ki radıyallahu anh. Öfkelendiği zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sadece şunu derdi. مَا لَهُ تَرَبَى جَب۪ي لَهُ Ona ne oluyor diyor. Ve onun alnı toprağa gelsin derdi diyor. Kardeşlerim、e, bununla... Aslında Araplar、e, ki çokça söyledikleri bir söz, bununla aslında、e, karşı tarafa bet doa anlaşılmaz kardeşler. Aksine buna da kastedilen ki en esra diye Allahu anhunun rivayetinde geldiği gibi Allah Rasulullah çokça söyen veya kötü fiil ve amelde bulunan ya da lanet edici değildi. Bizden birini öfkelendiği zaman nəlahu terine cebinehu. Ona ne oluyor? Alnı yere gelsin derdi diyor. Yani bununla Allah Rasulü Aleyhisselatuhisselam onun çokça secdetmesi, çokça namaz kılması için dua ederdi diyor. Yani öfkelendiği zaman bile Allah Rasulü Aleyhisselatuhisselam karşısındaki kimseye çokça secdet desin manasında me lahu terbece bi nehu ona ne oluyor alnı secdiye veya toprağı、e, alnı toprağa gelesice diye. Aslında Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem dua ederdi. Yani çokça sevde etmesi için ona dua ederdi. Düşünün çokça sevde yani namaz manasında kullanılıyor. Muhakkak ki namaz kişiyi her türlü fuhşiyattan, her türlü kötü sözden ve davranıştan alıkoyar diyor Allah Hazretleri Celle. Eğer bir kimse hakkı ile namaz ehli olursa, muhakkak ki namaz onu her türlü kötü sözden ve kötü amelden ne yapacaktır. Alı koyacaktır. Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem öfkelendiğinde bile ümmetine böyle dua ederdi. Ki birisine kötü söz söylese dahi Allah Azze ve Celle'ye dua etmiştir. Allah da Azze Allah Azze ve Celle'den onun duyasını kabul etmiş. Eğer yarabbi ben ümmetimden biri hakkında kötü söz söylersem onu hayra çevir diye dua etmiş. Allah Azze ve Celle'de dediğimiz gibi onun duyasını kabul etmiştir. Kardeşlerim burada. Dediğimiz gibi bir anne baba özellikle çoluğuna çocuğunu öfkelendiği zaman kesinlikle bet dua etmesin. Ona hayır dua etsin. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin olur ki duaları kabul ettiği bir saatte de gelir de Allah o duasını kabul eder. O yüzden anne ve babalar olarak çocuğumuza daima güzel dua edelim. Bet dua etmeyelim. Aynı şekilde Müslüman kardeşlerimize de. Evet. 431. sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişti. Müslümanı sövmek fasıklıktır ve onu öldürmek ise küfürdür. Evet. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Müslümanı sövmek fasıklık fusuktur. Onu öldürmek ise küfürdür buyuruyor Allah Resulü vesselam Bukhari'de gelen rivayette. Kardeşlerim hadiste gelen Sıbaabul Muslim, sıbaab kelimesi bir kimsenin diğer bir kimseye onda olanı ve olmayanı söylemesidir. Sadece söylemek değil, onda olanı ki tıp sırf onu ayıplama maksadıyla söylenenmiş bir sözdür bu, onda olanı ve olmayanı onun yüzüne söylemek mi onu ayıplamaktır. Bu nedir? Fusukdur diyor Allah Resulü Aleyhisselatuhis Selam. Fusuk yani fızk kelimesi luhatta çıkmak manasına geliyor. Şeriattaki manası ise yani İslam dininin bu kelimeye yüklendiği yüklediği mana ise Allah Azze ve Celle ve Rasulü Aleyhisselatu Vesselam'ın、e, itaatinden dışarı çıkmaktır. Fızk, fızk kelimesi, fızk kelimesi. Ki bu isyandan daha şiddetli bir kelemedir. Çünkü Allah Azze ve Celle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 İsyandan daha şiddetli bir kelime ki bu da Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü aleyhissalatu vesselamın itaatinden dışarı çıkmaktır. Onun emrini yerine getirmemektir ki Allah Azze ve Celle innehu lefiskun yani bu haktan çıkmaktır bir Allah Azze ve Celle. Ve yine diyor ki fefesika an emri Rabbi Kehf suresinde yani o Allah'ın itaatinden çıkmaktır. Dışarı çıktı. Kifsızk leyist diyor ki Rahimullah Allah'ın emrini terk etmek ve maaşiyete doğru meylenetmekdir demektir demiştir. Demek ki fısık, fasık Allah Azze ve Celle'nin ve Rasulü Aleyhissalatuhu ve Selam'ın emrini terk eden ve isyana maaşiyete meyleneden kimseye fasık denir. Evet ki bir hadiste diyor ki Allah Rasulü Selam ファ ي ジュ ل ン、ギュナーキャラオラン、フィスクエールオラン、ビルキムセンエリレダ、アラアザデジェル、ボディニネ、コウエットランデュール。ネウィー、ラハイムオラ、トゥルキャラディステル、ビルミスマナ、ソメキュトススコーランマー、シャリビュー、セベプトシャルデシンダ、ハラム、キューン、ミステル、イマム、ネウィー、ラハイムオラ、 Kardeşlerim yine İmam Nevevi diyor ki Rahimullah ve yine insanların adet olarak kullandığı işte birine affedersiniz ey eşek veya ey köpek gibi, it gibi, köpek gibi lafızlar kullanmak kötüdür. Bu izah verici, insanlara eziyet verici bir yalandır demiştir İmam Nevevi Rahimullah. Ve yine diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam ve onunla savaşmak da Küfürdür buyurur Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Yani bir Müslüman'a sif İslamından dolayı savaşmak küfürdür demiştir Allah Rasulü Aleyhi ve Sellem. Yine İmam Neva Bey rahimullah hadisin şerhi ile alakalı diyor ki onla diyor onu tekfir etmek sizin şey bir Müslümanın Müslümanla savaştığı zaman helk ki tarafta ne yapılmaz tekfir edilmez ki bu Millet、e, insanı dinden çıkaran bir küfürle, bu、e, küfür değildir. Ancak dur eğer o fiili helal görülse, yani bir Müslümanla savaşmayı helal görülse, o zaman ne yapar? Bu insanı dinden çıkartır demiştir İmam、e, Nevevi rahimullah. Kardeşlerim bazı rivayetler ki bundan bu biraz önce ele aldığımız rivayetler gibi küfürdür. Yani küfürdür şunu yapmak küfürdür gibi ibareler vardır ki burada illa insanı dinden çıkaran küfür manası değildir Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun muran etmemiştir ki burada küfür manası kullanılarak ondan şiddetli bir şekilde tahsir etme, uyarma ve tiksindirtme manası kullanılmıştır. Evet çünkü ayette Allah Azze ve Celle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 Allah'ın ve Rasulüllahü Sallallahu Aleyhi ve Sellehim'in itaatinden çıkmaktır ve onunla savaşmak küfürdür. Baktığımız zaman bu hadisten elde edilecek faydalara baktığımız zaman Müslümanla savaşmak ve onu öldürmek kesinlikle haram kılınmıştır ve bunun tehlikesi ve onun hakkının ve onun kanının ne kadar değerli olduğu vurgulanmış ve yine ona sövmenin fisk olduğunu Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Burada、e, bildirmiştir. Kardeşlerim yine burada、e, dinimizde şöyle bir şey vardır. Settüzzerai dediğimiz bir mesele var. Yani bir şeye vuku bulmadan önce Allah Azze ve Celle ve Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın bizi ondan uyarması vardır. Şöyle yapmayın. Çünkü bunun sonu nedir? Fısktır, fasıklıktır. Veya böyle yapmayın bu bir Küfürdür diye getirilen ne vardır? Deliller, hadisler vardır. Ki burada da Müslümana sövmek, fıstıklık ve onu, onunla savaşmak, küfürlük dediği zaman burada imanın azaldığının ve eksildiğinin bir de ne, neyi vardır? Delili vardır. Çünkü bir Müslümana sövmek nedir? Bu bir fıstıktır, günahtır. Bu da insanı ne yapar? İmanını azaltır. Çünkü böyle yaptığı zaman Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın emrinin dışarı çıkmış olur ki bu da günahtır, bu da ona zarar verir, imanını ne yapar? Azaltır, bu da mürciyeye yani iman, tevhidle beraber günah ona zarar vermez diyen mürciyeye bir reddiyedir kardeşlerim. Evet, Allah hepimize hayır versin inşallah. Amin.、Tamam. Sahih-ül Musannef'te gelen Zübeyd hadisinde diyor ki, ben diyor Ebu Vail'e mürci eden sordum. O da dedi ki, bana Abdullah bildirdi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِقِتَالُهُ كُفْرٌ Müslümana sövmek fısklık, fasıklık, onunla savaşmak küfürdür. Yani imam burada imanın artıp eksileceğine ne yapmıştır? Bu hadisi delil olarak getirmiştir. Çünkü bir Müslümana söylediğiniz zaman fısklık, fasıklık yani Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine itaatsizlik etmiş oluyorsunuz ki bu bir günahtır. Bu da imanınızın azalmasına vesiledir. İmam Ebu Vâin Rahimahullah bunu delil olarak getirmiştir. En iyisini bilen Yüce、nice、Allah Azze ve Celle'dir. 432 Ebu Zerr Allahümme razı olsun. Peygamber、e、sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim dedi. Bir adam bir adamı fasıklıkla suçlayamaz. Onu kafirlikle de suçlayamaz. Eğer kafirlikle suçlar arkadaşımda da kafirlik özelliği bulunmazsa da bu kafirlik özelliği kesin edilir. Bir adam bir adama fasıklıkla itham ederse yani ona ファーソクの人は、ファーソクの人は、ファーソクの人は、ファーソクの人は、ファーソクの人は、ファーソクの人は、ファーソクの人は、 Vasallam. Eğer böyle değilse, muhakkak bu zikredilen vasif o kimseye mustahak olarak ne yapar geri dörür diyor Allah Rəsulü aleyhisselatu vassalam. Eğer onda varsa sıkıntı yok kardeşlerim. Ey fasık, ey kafir dediğiniz kimse, hakikaten fasık veya kafir bir kimse ise söz yerini bulmuştur, herhangi bir sıkıntı yoktur. Ama öyle değil ise. Yani bugünkü tekfircilerin haricilerin herkese alelıtlak kafir dedikleri gibi yani bırakın yüz kişiye kafir dese fasık dese onlardan doksan dokuzu da kafir olsa ama bir tanesi Müslüman olsa o bela ona bela olarak yeter kardeşlerim. Çünkü ondaki yoksa ne yapar geri ona döner diyor Allah Resulü. Aleyhisselatü Vesselam burada da insanın konuştuğu söze ne kadar dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hele de bunu yani direkt、e, hüküm vererek söylemesi ne kadar tehlikeyi daha da ne yapıyor büyütüyor. Ki bir alime namaz kılmayanın hükmü nedir diye sorulduğunda alim diyor ki onun hükmü onu alıp camiye namaza götürmendir diyor. Çünkü sen... Davetçi、e, hakim olmadan önce davetçi ol diyor alem. Evet bizim de yapacağımız iş kardeşlerim hüküm yani hakim olmadan önce davetçi olmamız gerekir. Ki Ebu Hureyre radıyallahu anh'un dediği gibi adam diyor öyle bir söz söyledi ki hem dünyasını hem de ahiretini mahvetti diyor. Ki bu rivayette bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam İsrailoğullarından iki kimseyi misal veriyor. Bir tanesi sürekli Allah'a itaat eden, sürekli hayır işleyen birisi. Diğerisi onun zıttına günah işleyen birisi. Hayır işleyen diğerine her gün uğrar ve Allah'tan korkup öyle yapma der. O da beni Allah'la baş başa bırak derdi. Bir gün adam silineniyor ve Allah seni asla affetmeyecek ve seni cehenneme koyacak diyor. İkisi de vefat ettiğinde Allah Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın huzuruna geliyor. もう一度、私たちのお話を聞いてください。 Söylenildiği zaman çok dikkatli olmak gerekiyor. Dediğim gibi eğer 99'da bu fasıf var ama yüzüncüde bu kimse yoksa iş bu bela ona ne yapar kendisine döler ve bela olarak kendisini yeter kardeşlerim. O yüzden insan mesela Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Bir insan diyor ömrü boyunca cennetliklerin amelenin işler işler cennetle kendisinin arasında bir zira bir karış mesafe kalır da diyor bir Allah'ın hoşuna giden bir söz veya bir davranış yapar, yazı önüne geçer diyor, onu Allah cehennemine koy verir diyor. Ve yine insan diyor, bir insan cehennem ömrü boyunca cehennemliklerin amellerini işler diyor. Öyle ki cennetle kendi arasında bir karış bir zira mesafe kalır da diyor. Sonra Allah'ın hoşuna giden bir söz bir amel yapar ve yazı önüne geçer de diyor, Allah onu cennetine koy verir diyor. O yüzden bizlerin yapacağın tek şey ne yapmak ilim amel Davet ve sabırdır. Önce ilim, sonra ilimle amel etmek, o bildiğiniz şeyle ve amel ettiğiniz şeye insanları davet etmek ve sonrasında sabır gelir. Çünkü Allah'a davet eden her insanın başına muhakkak musibet gelir, muhakkak darbeler, sıkıntılar gelir. O yüzden ondan sonra اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّۜ Vatvasa bir sabr. Hakka tavsiye edenler, davet ve sabrı tavsiye edenler. Müstesnadırdir Allah Azze ve Celle. O yüzden bir davetçinin başına muhakkak bela gelmiştir ki bu peygamberlerin başına da gelmiştir. Onların varisleri olan Benim varislerim dediğim alimlerin başlarına da gelmiştir. Her alim muhakkak sıkıntı çekmiştir, bela görmüştür, musibet görmüştür. En büyük imamlar, en büyük musibetlere düçar kalmışlardır. Bakın İmam Ahmet rahimahullah Ehl-i Sünnet'in imamı olarak bilinir. Ama bir meselede bütün insanları karşı, bütün hatta alimleri karşına almış. Kur'an'ın mahluk olup olmama meselesinde gel imam kurtul dediklerinde hapisteyken Dışarıya göstermiş binlerce insan benim şu ağzımdan çıkan bir tek kelimeye bakıyor diyerek hakkı söylemekten yine geri durmamıştır. Çünkü bir söz söylesе binlerce insanı ne yapacak? Sapıtmasına vesile olacak, sebep olacak Allah korosu. Evet, Allah hepimize hayır versin inşaAllah. Evet, 433. Ebu Zeradiyallah var, Peygamber sallemi şöyle bulundu, onu işitmişti. Kim bildiği halde kendisinin babasından başka birine ait olduğunu iddia ederse küfür girmiş olur. Kim de ait olmadığı bir topluma bağlı olduğunu iddia ederse cehennemindeki yerine hazırlanılsın. Kim bir adama kafirlik isnat eder veya ey Allah'ın düşmanı der ve onda bu özellik yoksa söylediği söz kendisine döner buyurdu. Evet. Kim bildiği halde bir kimseyin Hakikaten babası olmadığı halde bu benim babamdır derse küfür etmiştir yani küfere girmiştir. Her kimde bir kavimden, bir topluluktan, bir nesetten soydan olmadığı halde bildiği halde böyle böyle bir iddia da bulunursa cehennemdeki yerine hazırlansin demiştir Allah Rəsulü Səlam ve kim birisi de birisine、e, küfürle hitap eder ve ey Allah'ın düşmanı derse o söz muhakkak kendisine döner demiştir Allah Rasulü anhi sallatu vesselam kardeşlerim burada da küfür kelimesi ve yine、e, ateşteki yerine hazırlanınsın kelimesi var ki Şeyhülislam İbni Teimiy rahimullah Mecmuül Fetavada diyor ki bu konuda、e, ehli sünnet ve cematin、e, mesebi yolu şu tür şudur demiştir. Fisk ehli milletten yani Müslümanlardan ümmet Muhammedten Fisk ehli olanlar bunların ateşte ebedi olarak kalmayacağını söyler. Tıpkı karıcılarının ve muhtezilerinin dediği gibi. Çünkü karıcılar ve muhteziler ümmet Muhammedten Fisk ehli günahkar olan kimselerin cehennemde ebedi olarak kalacağını söylemişlerdir. Ama ehli Sünnet bu görüşte değildir. Fakat onlar yani fıskehli günah ehli、e, dinlerinde ve imanlarında kamil bir imana sahip değillerdir. Hem onların hasenatları olduğu gibi kötülükleri de vardır. Bunlar hem bu、e, hasenatları ile sevabı hak ettikleri gibi yaptıkları günahlarla da kötülüklerle de cezayı hak ederler demiştir、e, Şeyhülislam Ebni Teimiye. Ee, rahimahullah. Ve yine diyor ki her kim bir topluluktan olmadığı halde kendisinin ondan olduğunu iddia ederse bu da kimse cehennemdeki yerine hazırlansın demiştir. Allah Resulü、e, aleyhisselatu ve selam. Evet burada da Yani bunun cezası budur, bu Allah Azze ve Celle onu bağışlayabilir, affedebilir, cezalandırabilir veya o kimse tövbe ederse o günahtan da ne yapmış olur? Kurtulmuş olur buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet ki bu hadislerde de gösterildiği gibi kardeşlerim masiyetlere, günahlara ulaşıyor. küfür lafsı Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'dan kullanılmıştır ve bu lafın kullanılacağının cevazı vardır ki buradaki de maksat da onu tahsir etmek, uyardmak şiddetli bir şekilde uyardmak içindir. En iyisini bilen Allah Azze ve Celle'dir. Evet. 434.、E, Ali ibn Sadiq Allah'a şöyle dedi: Ben Peygamber Salallahu Aleyhi Vesselam'ın ashabından biri olan Süleyman İbn-i Surat'ın surattan eşittim. O şöyle anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında iki adım birbirlerine sövdü. Bunlardan biri öfkelendi ve öfkesi o kadar şiddetlendi ki yüzü şişti ve şekli, rengi değişti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben bir söz biliyorum ki eğer ona bu öfkelenen adam söylerse kendisinde bulunan öfke hali gider buyurdu. Orada bulunanlardan bir adam o öfkelenenler gidip Peygamber Salallahu Aleyhi ve Sellem'in sözine haber verdi ve o şöyle dedi: "Allahu Billahi Mimma Şeytan Rajeem" diyerek Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytan'dan Allah'a salam dedi. Öfkelen adam ben de şiddet ben de şiddetli bir hastalık mı var? Ben deli miyim? Haydi git işine dedi. Evet. Allah Rasulü Aleyhisselatoussalam'ın yanında iki kişi birbirine sövdü, kötü söz kullandı birbirine hakaret etti ve bir tanesi öfkelendi. Hatta öyle ki diyor öfkesi şiddetlendi ki normal olarak öfkelenen bir insanın ne yapar? İşte kızarır, rengi değişir, işte damarları şişer. Böyle bir yüzünün rengi değişti. Böyle bir Hal alda diyor, yani yüzü kızardı, damarları şişti, öfke anı belirdi. Bunun üzerine Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam dedi ki, ben öyle bir kelime biliyorum ki, yani öyle bir cümle biliyorum ki, eğer o bunu söylerse, ondaki o hal, yani öfkelenme hali gider buyurdu Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam. Ve adam hemen gidip. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünü ne yaptı? Diğer adama nakletti. Ki sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünü hemen o sahabeye aktarıp hayır işlemek muradıyla ne yapmıştır? Hemen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü tebliğ edip davet etmek için o kimsenin yanına gitmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki diyor eğer なおずびらへんみなしえた d e regime Araf s だ r e s i n d e a l a r t ギダル。e あいティケレメダ a アラフスウレスンデル、あらはぜぜぜんねえ、わいまやんぜがねけ、みなしえたんになずぐん、フス a l l a h a へ ı な yani ne de? アムドビーラーヒメネシエタ ا ل ش チ。あら、いしータンディー。ا ل ش ーランディー。けあらららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら fasıklık yapıyor, fıskaşılıyor. Fısık neydi? Allah Azze ve Celle'nin ve Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrinden dışarı çıkmak, itaatinden dışarı çıkmaktı. Bunun üzerine diyor ki, bu diyor, yani、e, sanki şeytanın, yani ben deli miyim ki bu sözü söyleyeyim? Veya bende bir delilik, bir hastalık var mı ki? bu sözü söyleyeyim diyerek ne yapmıştır? Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünü kabul etmemiş ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın maalesef o anda emrinden dışarı çıkmıştır. Şimdi kardeşlerim öfke hakikaten insanın normal bir insanı değiştiren olduğu gibi göstermeyen ve ne yaptığını bilmez ve ne söylediğini bilmez bir hale getiren ve şeytanın kışkırtmasıyla meydana gelen bir haldir. Bir sahabe geliyor. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, "Aucun iyi rasulullah. Ey Allah'ın rasulü, bana tavsiye et, bana nasihat de bulun. Allah Rasulü diyor ki, "Ne takdir, öfkelim ben." Demek ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam o sahabeyi tanıyor. Çünkü her kendisine nasihat için gelen insana Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam o kişiye uygun nasihat veriyor. Bu sahabe geliyor. Evsin iyi arası ul Allah. Eğer Allah Rasulü bana nasihat ettiğinde Allah Rasulü la tıhdap öfkelenmesin diyecektir. Sahabe devam ediyor. Evsin iyi arası ul Allah. Eğer Allah Rasulü bana tavsiye et, bana nasihat et, la tıhdap öfkelenme. Sahabe ferd dede müraren. 私たちの間、あなたはあな د はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは Vabı altında bu hadisesi zikretmiştir. Allahu alem kardeşlerim, insan bu fızıklıktan ki öfke nedir? Allah korusun insanın haktan ayrılmasına,、e, haktan sapmasına sebep olacak ki sahabede olduğu gibi söz söylemesine vesile olabilir. Ki bundan da nasıl korunabilir? Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'un dediği gibi "Ağuz billeyimine şeytan rejim" der ise ne yapar? O anda o öfkeden kurtulmuş olur ki burada sahabe maalesef onun Allah Resulü Vesselam'ın sözünü dinlememiş ki Allah, Allah'ın ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın itaatinden çıkarak fısk ne yapmıştır işlemiştir. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet 436 amr. Şöyle dedi. her iki müslüman arasında Allah tarafından korunmuş bir perde mahvada vardır onlardan biri arkadaşını küftürecek bir dört söyleyin de Allah'ın perdesini yırtmış olur onlardan biri diğerine sen kafirsin derse ikisinden biri kafir olur kaç numara o? 353 mevkuksan mübevetecizliğine göre Hazreti Ayşe şöyle dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gündet iş yaptılar, o işin yapılmasına ufak verdi. Bu ufakla amet etmekten bir kısım Müslümanlar kaçırdılar. Kendilerine göre takva yolunu seçtiler. Onlar bu davranışı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,、e、sellem hukbeye çıkıp Allah'a hamd ettikten sonra şöyle buyurdu. Bazı kimselerle oluyor ki benim yaptığım bazı ruhsatlarla amel etmekten açılıyorlar. Allah'a yemin ederim ben Allah'ı o kimselerden daha iyi bilir ve onlardan daha çok Allah'tan korkarım. Evet. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam mubah olan bir şey yaptı ve insanlara da o fiilin yapılabileceğini için ruhsat verdi. Evet. Fakat buna rağmen insanların bazısı onu yapmaya yaklaşmadılar, onu、e, yapmadılar. Başka bir rivayette diyor ki, insanlardan bazısı bunu yapmayaktan kaçındılar diyor. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam öfkelendi. Çünkü biz onun diyor öfkesini yüzünden bilirdik diyor. Kardeşlerim Ebu Sa'id el-Hudriye radıyallahu anh'ı diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, odasındaki bakire kızdan daha da hayalli idi ve o bir şeyi beğenmediği zaman hoşlanmadığı zaman biz onun yüzünden anlardık diyor sahabe Allah ondan razı、e, olsun. Şimdi kardeşlerim, Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam mübah olan bir şey yaptığı zaman sahabesine de onun yapılmasını tavsiye ederdi bazen de emrederdi. Burada hayırlı olan İster kesinlikle yapılması gereken bir şey olsun veya Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam'ın ruhsat verdiği bir şey olsun, burada ne önemli olan Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselama ittibadır, ona uymaktır. Mesela seferde namazı kısaltmak nedir? Verilen bir emirdir, ruhsat değildir. Ki Ömer radıyallahu anhu, dır ki ey Allah'ın Rasulü, bizler daha önce zayıflığımızdan dolayı Güçsüz olduğumuzdan dolayı bir yere gittiğimiz zaman yolda ne yapardık namazı iki rekat kısaltarak kılardık. Şimdi ise Allah hamdolsun güçlendik korku kalmadı bu namazı tamamlasak olur mu dediğinde Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ey Ömer bu Allah'ın size bir ikramıdır kabul edin demiştir. Demek ki burada nedir namazı seferdeyken iki rekattan fazla kılamazsınız. Bunda kesin emir vardır. Ama bazı şeyler vardı ki ruhsattır. Mesela cem. dilerseniz cen bir ruhsattır. Dilerseniz çorabınıza veya meslinize ne yapabilirsiniz yolculuktayken üç gün boyunca mesledebilirsiniz. Bu bir ruhsattır. Ve yine dilerseniz oruç tutabilirsiniz. Dilerseniz、e, orucunuzu, Ramazan orucunuzu seferdeyken tutmayabilirsiniz. Bu bir nedir? Ruhsattır. Ama Bu bütün şeylerde ne vardır? Hayırlı olan Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın、e, tabi olmaktır. Hayır bundadır. Kardeşlerim bununla alakalı yani Allah Resulü vesselamın bu rivayetiyle alakalı Allahu Alem Enes radıyallahu anhudan bir rivayet geliyor.、Ki、hadisin sonunda da Allah Resulü vesselam öfkeleniyor. Ben diyor sizin Allah'tan en çok korkanınız var. Allah'ı en iyi bileniniz ve Allah'tan en çok korkanınız olduğum halde benim mübah olarak yaptığımı siz neden yapmıyorsunuz, kaçınıyorsunuz? Ki sahabe bunu takvadan sayıyor. Enes radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki 3 kişi Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hanımlarından birinin evine geldiler. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ibadetlerinden sordular kendilerine haber, verdi. haber verildi. Sanki diyor bunu azımsadılar diyor. Ve dediler ki bizler Allah Resulü Vesselam nerede? Bizler nerede? Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle onun gelmiş ve geçmiş bütün günahlarını bağışlamıştır dediler diyor. Onlardan birisi dedi ki ben gece boyunca hiç uyumadan lavas kılacağım. Diğeri dedi ki ben de hiçbir zaman kadınlarla evlenmeyeceğim. Bir diğeri de dedi ki ben her gün oruç tutacağım hiçbir zaman. İftar etmeyeceğim. Her gün, her gün oruç tutacağım. Allah Resulü Aleyhisselatuhasalam geldiğinde şöyle şöyle diyenler sizler misiniz? Ama ben Allah'tan en çok Allah'ı en iyi tanıyan ve Allah'tan en çok korkanımızım böyle olduğu halde bazen oruç tutar, bazen de tutmam. Gecenin bir bölümünde namaz kılar, bir bölümünde uyurum ve ins kadınlarla da evlenirim buyurmuş. ヘルキン・ベニム・ソンネティン・デ・ニュー・チェルセ、ベンデン、デ・ヒル・ブヨ・ムシュトル、ア・ラ・ソル、アレイ・サラトウ、ワ・サラ。デ・メキ・ブロダ、カルディスティルム、ミボーラン・シェイナーデ、ア・ラ・ソル、アレイ・サラトウ、サラマ、タビオ・マ・ネディル、エン・ハイル・オ・ランドル、キ、ア・ラ・ソル、アレイ・サラトウ、ワ・サラム、ベン・シズン、 Allah'tan en çok korkanızın ve Allah'ı en iyi tanıyanız olduğum halde böyle yapıyorum buyurmüştür. Çünkü bu innama yaksha Allah'a min ibadih ile âlimlerdir Allah'ı en iyi tanıyanlardır buyurur Allah Azze ve Cel. Bu da bunun nedidir bir、e, neticesidir. Hadise baktığımız zaman. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselama hem emirlerinde olsun, hem ruhsatlarında olsun、e, uymaya bir teşvik vardır ve ibadetlerde hani derine dalmak mı denir, bunun da yasaklanması vardır. Çünkü dininizde az olsu az ama sürekli olunan emredilmiştir kardeşler. Ve yine、e, burada en önemli şey Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselama sünnetini uymaktır ki Allah Rasulü Salam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 アラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラ